1.000 Fatiha'yı 2.051 Salat-ı Nâriye'yi 1.433 Ayet-i Kürsü'nün 2.045 Yasin-i Şerif'i 13.000 Kelime-i 3 Besmele hat Hatmini 4.400 Salat-ı 6500 6.500'de İlahi Vesubanik İnikül Dül'e Zalimine Vesa'ir Zikir ve Tesbihat ve ibadet ve Taat Ya Rabbi Hat-ı Hacı Garnımızı, vaaz-ı tezkinatımızı lütfunla, keremine, ahsen ve etem olarak kabul eyle Bir Allah deyince günahlarının sapır sapır döküldüğünü Peygamber Efendimiz bildiriyor şu zikirlerimize, hatimlerimize, ibadetlerimize ecri, cezil, sevabı kesirler İsa'nı eyle Ya Bizlerin rahmetine erdir Ya Rabbi. Sevdiğin razı olduğun kulları eyle Ya nimetlerine, ikramlarına mazhar eyle ya Rabbi. Hasul olan ücülü meslubatı da evvela Peygamber efendimizi e hediye ettik şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz de bizleri sevdir ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in mübarek aline, ezvacına, ashabına, etbaına, ahbabına, ihvanına, kulafasına ve hasreten veresi-i olan Evliya Allah Mukarrabi'nin, müşidini kamillerimizin ruhlarına hediyeler eyledik. Onlara da vasıl eyle Yarab. O sevgili mübarek kullarının himmetlerine, teveccühlerine, şefaatlerine bizler nail ile yarabbim. Ahirete göçmüş olan bütün mübarek Müslüman geçmişlerimizin, anne babalarımızın, dede, ninelerimizin, kardeş ve evlatlarımızın, akraba ve dostlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin ruhlarına da Hediyeler eyledik, vasıl eyle ya Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ve cümle Ashab-ı Hayrat ve ruhlarına da hediyeler eyledik, onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Sair müminin müminat ve müslümin müslimat kardeşlerimize de ihsan eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pürnür eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur, bakanlarını âlâ eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Şu hediyelerimizden onlara haberdar eyleyip bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbim. Bizlere de sevdiğim kul olmayı nasip eyle ya Rabbim. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizi nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şenlerinden bizi sen koru ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi dünyanın her yerinde düşmanlara, kafirlere, zalimlere, fasıklara, facirlere karşı müeyyyet ve mansur ve muzaffer ve galib eyle ya Rabbi. Balkanlardaki, Kafkasya'daki. Afrika'daki, Asya'daki, dünyanın her yerindeki kardeşlerimize yardım eyle Yarabbi. Onları kafirlerin zulmünden kurtar Yarabbi. Esir kardeşlerimize hürriyet ihsan eyle Yarabbi. Dertli kardeşlerimizin dertlerine devalar ver Yarabbi. Hastalarımıza şifa ver Yarabbi. Şaşıranlarımızı doğru yola hidayet eyle Yarabbi. Doğru yolda yürüyenlerimize kuvvet ver Yarabbi. Evlatlarımızı hayırlı evlat olarak yetiştirmek nasip et ya Rabbi. Bizleri dini mübini İslam'a en güzel hizmetler eden kullarından eyle ya Rabbim. Muhammed'in dertlerine deva olmak için çalışmalar yapay nasip et ya Rabbim. Bizleri su ve salihin zümresine dahil eyle ya Rabbim. Malımızla, canımızla her türlü bilgi, imkan ve müktesebatımızla İslam'a en güzel hizmetler yapmaya muvaffak eyle ya Rabbim. Ömrümüzü İslam'ın ve Müslümanların hizmetinde geçirip, İslam'ın Galip olduğunu, Müslümanların bahtiyar olduğunu görüp ölmeyin nasip yarattı. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizi cümleten erdir Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizi koru Ya Rabbi. Lütfunla keminle, bu hatimler, salatu selamlar, Zikir tesbihler, süver kuraniyeler hürmetine Dualarımızı reddetmeyip kabul eyle ya Rabbi. seni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Muratlarımızı bizlere ihsan eyle ya Rabbi. İki cihanın hayırlarına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bu zikirleri, hatimleri, duaları, tesbihleri, salat selamları, sureleri kimler ne maksatla okumuşlarsa o muratlarına maksatlarına da onları nail eyle ya Rabbi. Subhaallah, Rabbi, Rabbi, cihat ma yasifun. Selamun aleyküm, velhamdulillah, Rabbi, alamin fatiha Ders isteyenlere ders tarif etmeden önce bir iki mühim açıklama var. Onları şey yapayım. Bir 34 TAB 93 34'le 2287 plakalı arabaların teyitleri çalınmış. Burada vaazdayken biz. Hırsız yakalanmış. Ahmediye karakolundaymış. Efendim yakalandığını sevindik. Oradan haberdar olsunlar. Gitsinler, alsınlar. Bundan sonra da böyle etraftaki araba, misafir arabaları kollamak için kardeşlerimiz tedbir alsınlar, nöbetçi tutsunlar. Bak yakalanınca iyi oluyor. Allah razı olsun. İkinci şeyimiz, bir camimiz. Camimiz genişliyor. Hizmetler var. Güzel çalışmalar var camimize yardım toplanıyor dışarıda toplanacak. Efendim bol bol yardım edin. Tabi bu camiye yardımdan ayrı hepinizden veya sizin tanıdığınız kimselere de söyleyin. Daha başka Müslümanlardan bu Çeşenistan için Bosna Hersek için daha başka İslam ülkelerinde ıstırap çeken aç, susuz, efendim yardıma muhtaç kardeşlerimiz için yardım edecekler. Gelsinler bizi bulsunlar, bize gelsinler. O yardımları ulaştıralım. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ders almak isteyenlere isimleri burada toplanmış bulunuyor listede. Efendim listeler halinde. Ee, burada bulunanlara ders tarifi yapacağız. Burada bulunamayanlara selamımızı söyleyeceksiniz. Efendim onlar da bu anlattığımız şekilde zikri tespihleri çeksinler. Sonra Efendim inşallah yakın bir zamanda da gelirler. Görüşürüz. Yüz yüze de görüşme tamam olur. Diyelim cümle günahlarımızın arttığı için Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah El azim el kerim El lezi la ilahe illa hu El hayyel hayyum ve etubu ileyh Allahümme ente rabbi La ilaha illa anta kılakteni ve ana ana e la illa ente. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, bundan sonraki ömrümüzde de sevgin kul olmayı bizlere nasip etle, ömrümüzce rızana. Uygun geçirmeyi cümlemize nasip bir müyesser eyle yarabbim. allah Teala hazretleri tevbelerinizi kabul eylesin muhtemel kardeşlerim. Bundan sonra devamlı abdesti gezeceksiniz. Adetiniz olsun, prensibiniz olsun. Yine prensip kullandık, 100 bin lira cezayı yedik. Efendim, adetiniz olsun. Hep abdesti gezin, her gün zikir vazifeleriniz olacak. Onları yaparsınız. Zikri sabah veya akşam, gece veya gündüz yapmak serbesttir. Zikir yapacağınız zaman şöyle yapacaksınız. Kıbleye doğru oturacaksınız. Diz çökerek göz yemeyeceksiniz. Evvela 25 defa estağfurullah çekip tevbe edeceksiniz. Sonra bir fatiha üç gluallahu büyü. Bunları peygamber Efendimize ve evliya Allah büyüklerimize pirlerimize hediye edin. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmetlerini, teveccühlerini, talep ve niyaz edin sonra gözünüz kapalı rabıkayı mevki yapacaksınız. Ölümü kabri ahireti düşünüp nefsinizle diyeceksiniz ki bak ahiret var mahkeme-i kübra var, cennet cehennem var aklını başına topla ey nefsim günahlardan kendini çek, korun cenneti kazanmak için ibadetlere koş haramlardan günahlardan uzak durmaya dikkat et Hayatının bir saniyesini bile boşa geçirmediği diye kendi nefsinize nasihat edeceksiniz. Böyle ölümü düşünüp ölümden sonrasında kabri, haşrı, bahşeyer yerini, mahkeme-i kübrayı, sıratı, cenneti, cehennemi düşünüp de böyle nefsinizle nasihat etmek buna Rabıkay-ı diyoruz. Tefekkür-ı diyoruz. Bu ölümü düşünmeyi güzelce yapın. Teyzeniz çok olur, sevabınız çok olur, günahlarınız olur, kalbiniz nurlanır, tarikatta ilerlemeniz hızlı olur. Ölümü düşünmek, Rabıta-i bir. 1. İkincisi yapacağınız işlerin Rabıta-i Mürşid. Bizimle irtibat kuracaksınız zikir yaptığınız yerden. Gözünüzü kapatacaksınız, bizi hocalarımıza, karşınıza göz önüne getirin. Gönlünüzü gönlümüze bağlayın. Gelecek olan feyzi ilahiye muntazır olun. İnsan şeyhine, mürşidine Rabıta yapınca maneviyat aleminden kendisinin kalbine nurlar gelir, feizi çoğalır, içi düşün nurlanır. Yaptığı zikrin, ibadetin tadını duyar, manevi tecrübesi gelişir, ilerler, yükselir, sonunda Resulullah Efendimizi görecek hale gelir. Onun için bu rabıtayı de güzelce yapın. Efendim, müşküde bağlılığınıza dikkat edin. Üçüncüsü de rabıtayı huzur. Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşüneceksiniz gözünüz kapalı. Boynunuzu büküp dua edeceksiniz. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi sen beni görüyorsun. Ben senin huzurundan, huzurundayım. Yeri göğü yaratan sensin. Ben senin kulunum. Sana güzel kulluk yapmayı da istiyorum. Bana yardım eyle. Tevfikini refik eyle. Beni de sevdiğin kulların arası kabul eyle Ya Rabbi diye dua edeceksiniz. Allah'ın huzurunda olduğunuzun idraki içinde zikirleri çekmeye başlayacaksınız. Beş zikir veriyorum. Yüz Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Yüz la ilahe illallah bin Allah Allah Allah diye her yüz defasında Allah Allah derken ilahi ente maksudi ve rzake matkı diyeceksiniz. Yüz saravatu şerife peygamber efendimizin e, salatu selam yüz de kulhu Allah'ın ahad'ı okuyacaksınız bunlar günlük zikirleriniz olsun bunları çekip el açıp dua edersiniz Allah'tan ne isterseniz istersiniz. İstemek de sevaptır, dua da ibadettir Allah dua edildiğince sever, istenince memnun olur, İstediğine, isteyene istediğini de verir. Biz de duadan unutmayacaksınız. Şimdi ben size bitirip tezgin edeyim, beni dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Buyurun siz de söyleyin, Allah şahit olsun. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı yumun, gözünüzü katayım Allah demeyi içinizden devam ettirin, sessiz. Bu birinci piraset. İkincisi, ibadetleri yapmaya dikkat edeceksiniz. Marz ibadetleri elbet yapacaksınız. Tünnetleri yapmaya dikkat edeceksiniz. Ayrıca sevaplı olan başka hazilet babından insanın derecesini arttıran ibadetleri de yapacaksınız. Günahlardan kaçınmaya dikkat edeceksiniz. Takva ehli olacaksınız. Ahlakınızı güzelleştirmeye de dikkat edeceksiniz. Tarikat bir mekteptir. Tasavvuf bir efendim ahlak yoludur. O halde kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Kötü huyları atacaksınız. iyi huyları alacaksınız. Kendi kendinize dikkat edeceksiniz. Söylediğiniz süre davranışlarınızın sebeplerine dikkat edeceksiniz. Kötü huylarınız varsa atacaksınız. iyi huyları alacaksınız. Günde beş sevaplı namaz var. Onları tavsiye ederiz. İşrak namazı, duha namazı, evvabin namazı, gece yatarken abdest alıp namaz kılıp abdestli yatmak, gece teheccüd namazı. Sevaplı oruçlar vardır, onları da tavsiye ederiz. Pazartesi, Perşembe oruçları, Eyyam-ı Biz oruçları gibi hadis-i şeriflerde bildirilen oruçlar. Sevaplı ibadetler vardır. Kur'an öğrenmek, ilim öğrenmek, öğretmek. Şimdi artık yaz devresi geliyor. Çocuklarımıza da öğretmek için çalışmalar yapacağız. Camilerimizde de bir hakim ve efendim böyle e, Kur'an öğretme çalışmaları olacak ilme çalışmak çok sevaptır. Onu yapacaksınız. İslam'ın ve Müslümanların selameti için her türlü çalışmalar çok sevaplıdır. Cihad edeceksiniz. Hayır yapacaksınız. Hasenat yapacaksınız. Sevaplı işleriniz çok olacak. Günahlardan kaçınmaya da çok dikkat edin. Takva etli olun. Haramlardan, günahlardan uzak durun. Sonra Ahlakınızı güzelleştirin. Allah hayırlara muvaffak etsin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi bir şerefeylesin. eylesin. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. El Fatiha.